Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 98. Bölüm Said Şamil Bey, Orta Doğu halklarının tarihini çok iyi bilirdi. Tarihi hakikatlere dayanarak Filistin halkının menşeini şöyle izah ederdi... Filistin halkının yüzde sekseni Anadolu ve Irak'a gelip yerleşen Selçuk Türkmenleridir. Yüzde yirmisi ise Selahaddin Eyyubi'nin davetine icab eden Kafkaslılarla Kürtlerdir. Allah Allah! Enteresan! İlk olarak Türkmen muhariplerini Suriye'ye götüren ve Haçlılara karşı onları savaşa sokan zat, Alpastan ile Ferruşşah'a eden Musul ve El-Cezire atabeki İmamüddin Zengi'dir. Haçlılara karşı onun başlattığı muharebeleri oğlu Halep Atabeki Nurettin Zengi devam ettirdi. Takriben 35 yıl süren Zengiler Savaşı müddetince Anadolu ile Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye Türkmen Akın'ı devam etti. Zengilerin yerini Selahaddin Eyyubi aldı galiba. Zengilerin yerini Selahaddin Eyyubi alınca kendisi Kafkas Kürtlerinden olması hasebiyle Kafkasyalılardan yardım çağrısında bulundu. Her taraftan derlenen bu kuvvetlerle Selahaddin Eyyubi, Haçlılara ezici darbeler indirme kudretini gösterdi. Haçlılar, hakimiyet kurdukları bölgede kılıçtan geçirmedik tek Müslüman bırakmamışlar, öyle mi? Akabe'den Tarsus'a kadar uzanan Filistin, Lübnan, Suriye'nin kuzey ve sahil kesimleri, Anadolu'nun güney sahilleri bu katliamdan nasibini tam almıştı. Selahaddin Eyyubi'nin Filistin'i geri alıp Haçlıları atınca, bu bölgedeki şehir ve köyler tamamen boş kalmıştı. Araplardan kimse Filistin'e gidip yerleşmek istemedi. O zamandan beri Filistin halkının yüzde sekseni, Selçuklu Türkmenleri yüzde yirmisi de Kafkasyalılarla Kürtlerdir. Oysa genel olarak Filistin halkının Arap olduğu zannedilir. Zan bir yana, benim arz ettiğim bir hakikattır. Bu hakikati Filistinli tarihçiler de bilir. Filistin müftüsü Eminel Hüseyin'i Hazretleri, Filistin Türk olduğu halde Türkiye neden Filistin'le alakadar olmuyor diye sitem ederdi. İşte merhum Say Chamil Bey böyle mübarek bir insandı. Milletimizin derdiyle dertliydi. Fakat bu derdini onca gayrete rağmen anlatabildi mi? Bir şey diyemeyeceğim. Karar sizin. Dertlenmek de bir bakıma yeterli değil mi? İnsan bilmediği şeyin derdini, üzüntüsünü çekmez. Ne kadar çok bilirse o kadar çok dertlenir. Bilmenin yanında bir de dertlenecek gönül lazım. İnsan sevdikleri için üzülür, ızdırap çeker. Bu konuda bir hadisi şerif de vardı. Evet, Nebi Yezişanımız buyuruyor ki, Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen kimse onlardan değildir. Said Şamil Bey, duygusuz insanlardan da muzdaripti. Duygusuz insanlardan şöyle yakınırdı. Zulme uğrayan bir fertten, yıkılan bir yuvadan, işgal altında kalmış bir ülkeden söz edilirken, insanoğlu ister istemez üzüntü duyar. Zira bu duygu insanın pıtratında mevcut olan bir haldir. Şimdi yürekler parçalayan facialara kayıtsız kalmak, İslam kardeşliğine hiç yakışmayan, İslam ahlakıyla hiç bağdaşmayan bir vurdum duymazlık değil midir? Ne yazık ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Said Şamil Bey dertli yaşamış, dertli ölmüş. Dertliydi. Alemde sulh ve sükun adına dertli gitti. Zulme ve zalime karşıydı. Ne kadar anlaşılabildi onu size bırakıyorum. Efendim, bir de Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili hatıralarınız var. Sıra onlara geldi mi acaba? Kahire'deki talebelik yıllarımda gerek Mustafa Sabri Efendi'den, gerek Zahidül Kevseri ve İhsan Efendi hocalarımdan Bediüzzaman Said Nursi adını duyardım. Ne derlerdi? Müstesna bir insan. ...sevkalade bir zat. Bediüzzaman unvanı... ...doğudaki hocaları tarafından... ...verilmiş. Zamanın harikası demek. Osmanlı'nın son yıllarında... ...Mustafa Sabri Efendi ile... ...Darül Hikmetil İslamiye... ...azalığında bulunmuş. Hem medrese ilimlerini... ...hem de modern bilimleri çok iyi bilirmiş. Nadir bulunan... ...bir zeka ve deha sahibi. İlk eseriyle ne zamanda... ...nasıl tanıştınız... 1946'dan sonra Kahire'den Medine'ye döndüğümde Arif Hikmet Kütüphanesi'nde Eynli Hoca Efendi'yi ziyaret etmiştim. Orada o sırada Bediüzzaman Said Nursi Efendi'nin Siraci Nur adlı bir eserini görmüştüm. Osmanlıca teksir edilmiş ve postayla gönderilmişti. Hoca Efendi kütüphanenin fihrisine kaydetti. Peki içine İçeriğine bakabilmiş miydiniz? Kuş bakışı denilebilecek bir nazarla kitabı gözden geçirmiştim. Müstesna fikirler, iman ve İslam anlayışında da bir canlılık, bir hareket, hamle, cihad, bir silkiniş kendine geliş dikkatimi çekmişti. Daha ziyade hayatı ve kainat kitabını okuyup dile getiren bir eserdi. O yıllar Türkiye ile irtibat kolay değil tabi ki. 1950'den sonra Türkiye'den gelen hacılar arasında Bediüzzaman'dan bahsedenler çoğaldı. Bu arada Asayi Musa isimli eserini gördüm. İrtibatınız olmadı mı? 1957 yılıydı. Ankara Hukuk Fakültesi talebelerinden Atuf Ural imzalı bir mektup aldım. Mektuptaki ifadeler gönlümde bir muhabbet ateşi tutuşturdu. Ne yazıyordu mektupta? Atif Ural kardeşimiz mektubuna şöyle başlıyordu. Günümüzün Mehmet Akifi aziz ve muhterem Ali Ulvi abimiz. Ben sizin ruhunuza aşık oldum. İslam'ın nuru mecmuasındaki Türk gençliğine hitaben yazdığımız şiirler benim mürşidim oldu. Karanlık gönlüm o nurdan meşalelerin ışıklarıyla doğdu. O ışıkta Allah'a giden yolları buldum. Rabbim bana Risale-i Nur külliyatından feyz almak lütfunu ihsan etti. Bu yüzden ömrümü heder olmaktan kurtaran Rabbime şükürden acizim. İnsanlığın imanını kurtarmayı gaye edinen bu mukaddes davanın naçiz bir neferi olmayı kendime ideal olarak seçtim. Ömrümü bu yüce davaya vakfettim. Çünkü siz şiirlerinizde bana hitap ediyordunuz. Şiirlerinizi okuduğum günden beri ömrümü bir asil at gibi şahlanmaya ve nerede hakkım diye seslenmeye vakfettim. Önceki satırlarda Risale-i Nur külliyatını okumak saadetine erdim demiştin. Evet, burada bazı kardeşlerle birlikte sebebi feyzimiz Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şahsiyeti, davası ve eserleri hakkında bir tarihçeyi hayat hazırladık. Basılmak üzeredir. Yalnız gönlüm bu eserin ön sözünü sizin yazmanızı arzu ediyor. Bu arzumu kardeşlere açıklayınca ''Sen Alulvi Bey'i tanıyor musun?'' dediler. Kendilerine ''Evet, Eles Bezminden'' dedim. Kendimi tutamayarak ağladım.'' Onlar da benimle ağladılar. Bu samimi ricamızı kabul buyurmanızı istirham eder, huzur Habibi Kibriya'daki dualarınızda bizleri de unutmamanızı rica ederim. Bir kısmını size arz ettiğim bu mektup gönlümde bir yangını tutuşturmuştu. Hemen bu gence cevap yazdım. Cevapta ne dediniz? Böyle bir önsözü yazabilmek için Bediüzzaman'ı ve eserlerini yeterince tanımam icap ederdi. Fikir beyan edecek malumata sahip olmam gerekirdi. Bunları yazdım. Cevap ne oldu? Bir gün postaneden haber geldi. Büyük bir paketin var, kendin alman lazım. Gittim, aldım. Baktım ki bütün külliyat. Eserleri incelediğinizde ilk etkisi nasıl oldu? Evvela üstadın imanına, İslam ve Kur'an'a olan aşkına hayran kaldım. Davaya olan imanı sade bir inanç olarak kalmıyor, bir aşk bir ideal haline geliyor. Bu uğurda çalışmak ve ölmek fedakarlığı bu zatta var. Çocukluğumdan beri yıllardır dedemde, amcamda, babamda, sonra da hocalarımda gördüğüm çırpınış bu zatta da, da var. Ya sonraki etkileri? Eserleri okudukça, mütalaa ettikçe neler hissettiniz? Eserlerin mütalasına daldım. Notlar alıyorum, derinleşiyorum fakat doymuyorum. Şu esere de bakayım, bunu da okuyayım derken zaman geçiyor. Artık sadece bir ön söz değil, tarihçeyi hayat kadar bir kitap yazsam yazabilirim. O kadar geniş bir bilgiye ve aynı zamanda aşk ve heyecana sahip olmuştum. Peki, daha önce tanıdığınız dava adamlarıyla farkı neydi? Üstad Bediüzzaman bu eserleri hapiste dikte ettirerek yazıyordu. Bense kütüphanede onca eser arasında bir eser kaleme alamıyordum. O hapiste bunları yazıyor. Her imkanı değerlendiriyor. İmanı ve azmi müthiş. Sizce bunun temelinde ne olabilir? İlahi bir teyide masar olduğunu düşünüyorum. Bu eserleri yazan insan ilahi bir teyide masar olmuş olmalıdır. Eserler yanan bir gönülden çıktığı için okuyan gönülleri de yakıyor, imanlarını alevlendiriyor. Ya ön söz işini oldu. Ben böyle mütalaalara dalmış, mest olup gitmişken Atif Ural'dan bir telgraf geldi. O zaman telefon yok. En hızlı haberleşme vasıtası telgraf. Ön sözü istiyordu. Siz ne yaptınız? Dairedeki arkadaşlardan izin aldım. Harim-i şerifte sabah namazını kıldım. Eve gittim, oturdum. Gönlümde, ruhumda ne varsa, o güne kadar ne edindiysem başladım yazmaya. Kaç günde bitirebildiniz? Ben yazıyı çok güç ve geç yazarım. Bilhassa şiirde çok yazar bozarım. Nesirde de öyle. Daha iyisi, daha güzeli olsa, pürüzsüz olsa, anlaşılır olsa diye günlerce uğraşıyorum. Yazı hususunda müşkil pesendim. Fakat ön söz konusunda öyle müstesna bir fütuhata mazhar oldum ki, epey uzun sayılabilecek ön sözü 24 saat zarfında hem yazdım, hem tebiz ettim, hem de postaya verdim. Daireden ne kadar izin almıştınız? Her her ihtimale karşı bir hafta izin almıştım. Fakat işi bitirince ertesi sabah daireye gittim. Hayırdır inşallah dediler. İşim bitti, geldim elhamdülillah dedim. Bu ön sözünde ilahi bir teyide mazhar olduğunu, Cenabı Hakk'ın kolaylıklar bahşettiğini söyleyebilirim. Bu kanaate nasıl vardınız? Risaleleri mütala ederken bir rüya görmüştüm. Bu rüya bana çok tesir etti. O geceden sonra üstad, bir mücahit, bir fikir, iman, aşk ve heyecan adamı olarak gönlümün maşuku oldu. Eğer sakıncası yoksa, rüyanızı bizimle paylaşır mısınız? Estağfurullah, ne sakıncası olacak ki? Rüyamda dediler ki, Üstad Bediüzzaman'ın konferansı var. Mevzu da şu, İslam nedir, Kur'an nedir, neden indirilmiştir? İslam peygamberi kimdir? Neden gönderilmiştir? Peygamberlik hayatı boyunca ne yaptı? Neler bırakıp gitti? Ümmetinden neler bekliyor? Konu enteresanmış. Bütün meseleyi kuşatıyor. Konferans salonuna gittim. Sultanahmet Camii'ne benzeyen çok muhteşem ruhani bir mekan. Pencerelerinden deniz gözüküyor. Yalnız Sultanahmet Camii'nden 15-20 kat daha büyük bir mekan. Vardım ki salon hınca hınç dolmuş. İğne atsan yere düşmeyecek. Cemaat hemen hemen tamamen gençlerden ibaret. Genç bir desin. Bu bir rüya değil mi? Evet bir rüya. Üstad Bediüzzaman konuşuyor. Otursam duyamam dinleyemem diye ayakta durdum. Baktım ki herkes oturuyor ayakta olan sadece benim. Üstad fakire seslendi. ''Sen yanıma gel, yanıma gel'' dedi. O böyle deyince gençler yol açtılar. Üstadın yanına vardım. Koltuğunun altında beyaz bir çarşaf vardı. Bu çarşafı sağ tarafına serdiler. Fakiri kucaklayıp çarşafın üzerine oturturken şöyle diyordu. ''Sen bugünden itibaren en aziz kardeşlerimden oldun. Bundan böyle dualarımın başındasın. Bu beyaz çarşafı senin için hazırlamıştım.'' Sen buraya oturacaksın. Enteresan. Çarşafın üzerine oturdum, uyandım. Fevkalade bir sevinç ve ferahlık duydum. Varlığımın her zerresinin nura gark olduğunu hissettim. Günlerce o manevi tesirin altında kaldım. Ön sözü isteyen telgraf ne zaman gelmişti? O günlerde gelmişti. Ön sözü yazıp gönderdim. Ön söz konusunda üstadın tavrı ne olmuş? Yazdıklarımı üstada okumuşlar. Üç defa tekrar ettirerek dinlemiş. Aynen konulmasını istemiş. Ön söz okunurken Zübeyir ve Sungur abi gibi... ...üstadın yakın talebeleri olan nur hizmetkarı abiler de varmış. Salih Özcan o mecliste neler olduğunu bana şöyle nakletmişti. Salih Özcan Bey de oradaymış demek. Sungur abiye anlatmış demişti ki... 8. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Production.